Zariyat Suresi Necmi 281 O tozuttukça tozutanlar, arkasından ağırlığı taşıyanlar, sonra kolaylıkla akanlar, sonra da bir emri paylaştıranlar kanıttır ki, şüphesiz tehdit olunduğunuz o şey kesinlikle doğrudur. Şüphesiz yapılanların karşılıklarının verilmesi de kesinlikle gerçekleşecektir. Güzel yollara sahip bilginler kanıttır ki, şüphesiz siz kesinlikle değişik karar içindesiniz. Değişik karardan çevrilen kişi çevrilir. Necmik 282 Mahvoldu bir sarhoşluk ve bilinçsizlik içindeki din günü ne zaman diyen o aşırı yalancılar. O gün ateşte, cehennemde akılları başlarına getirilir tadın kendi ateş değeri işinizi İşte bu sizin kendisini acere istediğiniz şeydir şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri almış olarak bahçelerde ve pınarlardadırlar. şüphesiz onlar bundan önce iyilik güzellik üretenler idiler onlar geceleyin pek az uyurlardı onlar Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Ve onların mallarında isteyen ve istemeyen için bir hak vardı. Ve hiç tereddütsüz, kesin inanacaklar için yeryüzünde ve kendi içinizde nice alametler, göstergeler. Ve sizin rızkınız, sizin rızık vereniniz, sizin vaat olunduğunuz şeyler göktedir. Hala görmüyor musunuz? Öyleyse... Gök ve yeryüzünün Rabbine kasem olsun ki size edilen o vaat kesinlikle tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Necm 283 İbrahim'in saygınlaştırılmış misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in üzerine girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim selam alışılmadık. ''Kimliği belli olmayan topluluk.'' dedi. İbrahim sonra ehline gitti de altınla geldi. Sonra altını onlara yaklaştırdı. ''Nasiplenmez misiniz?'' Sonra onlardan çekindi. Onlar ''Korkner.'' dediler. Ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bağırarak öne geldi de elini yüzüne vurarak ''Bir bahsız, bir kısır.'' dedi. Misafirler, Rabbin işte böyle buyurdu. Şüphesiz Rabbin, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler koyandır. En iyi bilenin tak kendisidir, dediler. Bunun üzerine İbrahim, sizin önemli işiniz nedir ey elçiler, dedi. Elçiler, şüphesiz biz Rabbinin katından aşırı gidenler için işaretlenmiş, Çamurdan pişirilmiş sert taşları üzerlerine yağdırmamız için günahkar bir topluma gönderildik dediler. Bunun üzerine biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. Fakat biz orada Müslümanlardan bir evden başkasını bulmadık. Ve biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir alamet, gösterge bıraktık. Musa'da da alametler, göstergeler vardır. Bir zaman biz onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik de Firavun ordusu tüm güç kaynaklarıyla birlikte yüz çevirdi. Ve bu bir sihirbazdır. Hatta gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dedi. Sonada biz onu ve ordularını yakalayı verdik de onları bol suda, nehirde fırlatıp atı verdik. O ise ayıplanan, kınayan biridir. Adda da alametler, göstergeler vardır. Bir zaman biz onların üzerine uğradığı her şeyi bırakmayan, sadece onu kül gibi yapan, sonsuz bırakan bir rüzgar gönderdik. Semud'da da alametler, göstergeler vardır. Bir zaman onlara, belirli bir süreye kadar yararlanın denmişti. Sonra onlar, Rablerinin emrinden çıktılar da kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıverdi. Artık onlar kendilerini toparlayacak herhangi bir güce sahip olmadılar. Yardım görenler de olmadılar. Daha önce de Nuh toplumunu değişime, yıkıma uğratmıştık. Şüphesiz onlar hak yoldan çıkanlar toplumu idiler. Necm 284 ve sema, biz onu kudretle sağlamca bina ettik. Hiç şüphesiz biz genişleticileriz. Ve yeryüzü, onu biz döşedik. İşte ne güzel döşeyenleriz. Ve biz, siz iyice düşünürsünüz, öğüt alırsınız diye her şeyden iki eş oluşturduk. Necb 285 Öyleyse, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Necm 286 İşte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir elçi gelince, ''Onun hakkında da kesinlikle onlar bir sihirbazdır veya bir gizli güçlerce desteklenen deli birisidir.'' dediler. Onlar bunu birbirlerine yükümlülük olarak ulaştırdılar mı? Tersine onlar azgın bir toplumdur. Artık sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin ve sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü şüphesiz öğüt hatırlatmak müminlere yarar sağlar.'' Necm 287 Ben bilmediğiniz ve bildiğiniz gelmiş geçmiş herkesi yalnızca bana kulluk etsinler diye oluşturdum. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Ben onların beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah çok rızık verenin ta kendisidir. Çok çetin kuvvetin sahibidir. Artık şüphesiz, şirk koşarak, yanmış, kendi zararlarına iş yapan kimseler için arkadaşlarının payı gibi bir pay vardır. Artık acele etmesinler. Artık kendilerine vaat edilen günlerinden dolayı, vay kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilere.